Geceler daha güzel. Bunun da ayrıca sene rızkını kazanmak için gündüzü sana verdiği geceyi de dinlenmek için ayırdık. Geçen de gördük. Güneşi, ayı size müzehar kılmıştır. Güneş ve ayı size yardımcı. O müze, onlar size bovin yemişlerdir. Güneş ve ay. Niye? Benim, dünyadaki bize harap güneşin Enerçisiyle kaygındır. Ama güneş bana onu bol bol veriyor. Ee, güneş, e, gece, ay, benim mesela güneşken benim vaktimi bildiriyor, ay da vaktimi bildiriyor. Bir ayda zamanımız var, bir sendekse zamanımız var. An, an, e, an bir an, zamanımız, saniyeni, saatlerimiz var. Bu ne? Ayın ve güneşin hareketleri yeticisindedir. Kendini kendine alınmıştır. Niye? Dünya gençleti de yapardılar şöyle döner, bir yıl görürüz. Ama bu sadece dünyaya nasıl? Diğer gezerlerde, mesela şey, Merkür dediğimiz şey de, 86 günde. Son bir yılı 86 gündür. Müşteri şey ki şu, Züren'inki, ki 286 gündedir. 286 gündür. Epey demeyi, ki 686 gündür, Müşteriinki yani Jupiterinki 1000 gündür, Saturninki Oranı 84, Neptün 90'ın kuzeyi. Yıldır Dünya yıldır Güneş etrafında dön dönmesi. Şimdi Allah dünyayı çok özel yaratmıştır, insana mekan yapmıştır o şimdi der ki Allah dünyayı insanın ihtiyaçlarına göre dayadı, döşedi, mesvi gözlemleyenler de söyler. E, Allah e, dünyaya insanın ihtiyacına göre döşedi, dayadı. Çünkü o da kendini gördü. İnsan da kendini gördü Allah. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gidecek yani vazifesini yapacak bir e, hakikat Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Güneşin meydana hareketleri zaman bakımdan çok mühim. her şey zamanı gayrı yer almıştır. Bu şundandır çünkü Allah hakkın Ta kendisidir. Allah'ın misafını haktır Ondan başka taptıklarınız ise hiç şüphesiz batıldır. şu ama ee, hakikat Allah o çok yüce, çok büyüktür. Yani ne kadar büyük cisim var öyle değil de mana bakımından çok yüce, çok büyüktür kudret delillerinde bir kısmını yani Allah kudretini size göstermek için bir kısmını size göstermek için Allah'ın nimetiyle denizde gemilerin akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Deniz çok ucuz ve çok iyi bir nakliye yoldur. Geminin yani bir şey, kaza beraberce batmazsa yani bir sen kaza yapmasan çok güzel ticaret yoldur gemi işte gelip gider dünyanın en ucuz e, taşıması da denizler doğurur şüphe yok ki bundan çok çok sabreden çok şükreden için gemiler vardır elbette onların onları altında gölgeler yapan dağlar gibi. Şimdi bir güneş dağı bulunca dağın gölgesi derece düşer. Onları altında gölgeler yapan dağlar gibi dağda sardığı vakit din yalnız kendisine yani Allah'a tahsil etmek suretiyle ve hariç ve muhsul insan olarak da Allah'ı çağırlar. Şimdi gemilerden gemilerden bahsediyorum. Fırtınalı havalarda efendim, dalgalar başlayınca herkese gemi batacak da bu olacağız diye bir korkudur başlayınca türlü türlü vaatler edilir Allah işte beni yarabbi buyurdu beni kurtar da sana kurban keseyim şunu yapayım bunu yapayım Sen sanki sanki Allah'ın sana kurbanına ne yacı var türlü vaatler edilir ancak dalgaladırıp da şöyle bir sakene de başka ya <gülüyor> bir davet olursa yapar falan gibi bir hisset kapatır Öyledir. İnsanlar böyle Şimdi Şimdilik de böyle olmuştur. Tedbir olman lazım. Ve o beladan kurtulma için Allah'a şüphe etmen, hamlet etmen bir de verdiğin sözü tutman lazımdır. Verdiğin sözü tutmaz önege almalık. Bir daha seni kurtarmayabilir. Allah'a çıkan sonra Allah onları selametle kariye çıkardığı zaman işte bir kısmı orta yolu tutar. Yani her bir kısmı Ah, Vazgeydik geçer ya dedi yapmaz ama bir kısmı da dediklerini yapar. E, verdiği sözü de kurban keçecekse keser, oruç tut, tutacaksa tut tutar, neye söz verirse yapar. Bunlar salih kullardır. Allah'ın salih kulları. Allah'a verdiği sözü tutmuşlar tutmuşlardı Şimdi biz size semaya başlatırken ne yapıyoruz? belirli bir nokta etrafında, değil mi, sabit, sabitleniyoruz. Ayağınızı ön, ön, ön tabağına bir nişanlık noktası alıp, onun altında, onu görmem üzere dönün diyor, değil mi? Bu, Allah'a verilen söz gibidir, sabit kalacaksın. Allah'a verdiğin sözde dur duracaksın. durmazsan bir daha da o vereceğin sözlerinin değeri kalmaz. Ortaya tutar. Ayetlerimize gaddar, nankör olanların her birinden başkası bilerek inkar etmez. Allah'ın için ayetler şu, şu okuduğum şeyleri değil yani çocuklar. Yani Allah'ın bütün fiilleri, bütün işleri, bütün şeyleri bunlar ayettir. Bunları gaddar, buradaki dedik gaddarın manası da biraz başka. Yani. Fıtri ahdini nakseten, naksetmek tersine çevremektedir. Fıtri ahd, insanın fıtri ahdi yumuşak olması, ilim akıllı olması, hani Allah'a muhatap olabilecek bir durumda olması ve kar-i balada evet dememiz, evet dedik de buradayız, hayır dedik de buradayız, <gülüyor> işimiz vardı. Şurada biz işimiz yoktur. Kâlibaya da de hayır deseydik, muhtemel yoktu. işimiz yoktur. Şu mağbet işimiz diye Evet dedik ve evet onun ki benim adım bildiğin imkânı, şu grup orada da vardı. Şu grup orada da vardı. Ben eminim. Bu Allah'ın ayetlerini ancak o fıtri insanlık e, kudretini inkar edenler. Ancak bu Allah'ı naks ederler, görmezler, e, reddederler. Nankar olanlar Allah nimetler vermiş. Reddederler. O nimetin değeri bilmezler. Ey insanlar, bu da ey namaz, bunu Kur'an'da ey namaz diye geçer. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın evladına, bizzat evladın da babasına hiçbir şeyle fayda vermeyeceği günden korkun. Kıyamet bu. Kıyamet gibi bir seni kimse tanımayacağı, ananın, babanın, çocuklarını, çocukların anası babasını görmeyeceği, görsevi tanımayacağı bir zaman. Korkun. Şüphe yok ki Allah'ın vaadiyeti haktır, Allah ne vaadiyettiyse onu yapar. Kıyamette şu olacak, bu olacak dediyse mutlaka olacak, affedeceğim dediyse mutlaka. O halde zinhar, zinhar katiyen demektir, katiyen. O halde katiyen sizi dünya hayata aldatmasın, o çok için. Şeytan, zinha Allah'ın hilmine, imha, imhaline güvendirmesin. Hilmi bu şartlık. Ee, Şimdi o imhal. İmhal. <gülüyor> <gülüyor> ee, hükmü bir müddet geri atmaya. Allah günahları yazmaya bir müddet deri atar, Sana, seni cezalandırmayı bir müddet deri atar. Kim tövbe eder, yani ki keskin olur der. Bu ne abdülar denetlen Allah cezayı hemen vermez, bir müddet deri atar. Bu ne emir emir em, halere imal edil imal denir. Zinansız Allah'ın hilmine, Allah'ın yumuşaklığına affedeceği, vasıflana kimse kalmasın. ve Allah'ın cezayı geri atmasına da kalmasın. O güvenmesin bunlara da. O zaman gelince sana ceza verecekse verir. Onu hiç ihmal etmez. Ne diyorum size de bir tahta okuyun hesabını senden sorar. Bir serçenin hesabını senden sorar. O saatin yani o kıyamet saatinin ilmi Şüphesiz ki Allah'ın nezindedir o kıyameten nasıl olacağını nerede ne bir şey olacak bu Allah bunu bilir başka kimse bilmez Allah nezinde dedi diyor Allah'ın yanın Allah onu bile başkası bilmez yağmuru katdde odan vakte ve mahalle o indirir mukadder olan, olması lazım gelen, kayıtlı olan yere falan yere yağmur yağdıracağım de Yağdır, dünkü yağmur gördünüz de. Demek ki o yağmur gelecekti. Bir de geldi. Rahimlerde ne var? O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Şimdi defteri kalemle yarın şunu bunu yapacağım falan der bunlar. Biraz hani tüccariler daha iyi. Havai şeyler. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Mezarımız nerede olacak? Ama sen gene ektiyaten bulunduğun yerde de mezar yani düşünürsün. Çünkü doğduğumuz gibi öleceğiz. Ölünde arkamızdaki de fazla bir yük bırakmamak için insan mezar yerine ayırmalı. Ama e, nasıl olur mu? Bilmem. Ama insansak tedbirimizi, tedbirimizi e, almamız lazım, tekerrür etmesin, e, hatalar tekerrür etmesin. Hani e, Mehmet Aşif'in bir şeyi vardır. Derler ki, tarih tekrirdir. Eğer sen alsaydın tedbiri, Edey müddet aile Geçmişte olan bir şey içeriden alsaydık hüküm hatalar tekrar etmezdi. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Yani Allah sık sık tekrarlar, kafamıza topmak gibi vurur. Ben her şeyi bilirim, her şeyden haberim var. Benden bir şey saklanmaz, izlenmez. Eğer yağında hiç kimse yoksa mahkum o vardır, Önden gelen e, Velilerin anıldığı yere veliler yarar. Allah'ın anıldığı yerde Allah da yarar. Burada veliler anlıyor, Allah da anlıyor, Allah burada. Allah başka bir Var mı çok e, soracağım bir şey var mı? A ci wytykujcie? Mhm. Uh -huh. Zdajmy partię. Dzień dobry. Dzień dobry günü güne baktım. Ben zaten çocuklar. Güle <gülüyor> güleksin. Bugün dedemiz gibi saatte artık Galata'ya gidiyoruz. Ailemiz var. Onun için yalnız kalabalık. Geç Geç kalmıyor benim. 5-10 dakika mesleği hmm. de okuyalım. Yarın gün daha uyumak, Değil mi? Yağın kaçtı. Yağın ne mi yok? Kaçtı biliyor musun kızım kaçtı? 68 ve 63 diyor kızım. ATM'de yani. bir 68 73 59 diyeceğim. Başka bir şey de. İnan. İnasın.